Cumartesi akşamından itibaren yaralarını sarıp da evinde dinlenmeye çekilen ashab, pazar sabahı Hz. Bilal'in ezanıyla birlikte Mescid-i Nebevi'ye gelmişti. İnsanlığın emini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünden bu yana düşünüp duruyor ve bir türlü emin olamıyordu. Sonuç itibariyle Mekke açısından iş ortada kalmıştı. Savaşmış ama bir şey elde edemeden geri gitmişlerdi. Yolda giderken kanaatlerini değiştirip, yeniden Medine'ye saldırmayı düşünebilirlerdi. Onlara böyle bir fırsatı vermemek gerekiyordu. Aynı zamanda Uhud sonrasında otoritenin yine Medine'de olduğunu herkese ilan etmek lazımdı. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Abdullah İbni Amr İbni Af gelmiş ve Kureyş ordusunun endişe edilen hususlarla ilgili haberlerini getirmişti. Gerçekten de Kureyş, Melel denilen yere geldiğinde aralarında bir durum değerlendirmesi yapmış ve elleri boş olarak geri dönmenin yanlış olduğunu, yeniden Medine'ye saldırarak Müslümanları kökten temizlemek gerektiğini konuşur olmuştu. Onlara göre Mekke'ye dönerken ne ellerinde bir ganimet ne de köle ve cariye bulunuyordu. Savaşmışlardı ama ellerinde bu savaşı kazandıklarını ifade eden herhangi bir unsur da yoktu. Savaşı biz kazandık deseler bile, bunu ispat edebilecekleri hiçbir şey yoktu ellerinde. Ne yaptınız ki? Diyorlardı. Onların gücünü kırdınız ve ağır bir darbe vurdunuz. Ama yine de onları kendi hallerine bıraktınız. Esas hedef olması gerekenlerin hepsi de yaşıyor. Ve bu, yarınımız adına büyük bir tehlike demektir. En iyisi mi? Gelin geri dönelim ve hepsinin kökünü kazıyalım. Ancak herkes aynı kanaatte değildi. Safvan İbni Ümeyye atılacak ve şunları söyleyecekti. ''Ey kavmim sakın bunu denemeyin. Şu anda onlar her zamankinden daha fazla öfkeliler ve ben Uhud'da bulunmayanları da yanlarına alarak üzerimize geleceklerinden korkuyorum. En iyisi mi siz elde ettiğinizle yetinip hemen geri dönün. Çünkü ben yeniden onlara saldırdığınızda bu halinizi de kaybedeceğinizden korkuyorum.'' Hz. Abdullah'tan bunları dinleyen Efendimiz, yanına çağırdığı Hz. Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le önce meseleyi istişare edecek ve ardından da Hazreti Bilal'e seslenerek insanlara şöyle tebliğde bulunmasını talep edecekti. Resulullah sizin düşmanınızı takip etmenizi emrediyor. Yalnız bizimle birlikte sadece dün Uhud'da olanlar gelsinler.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 Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Onca yaraları, yakınlarından şehit olanların acısı, arkada kalan yetimlerin gözyaşı ve tükenen takatlerine rağmen onların hepsi yeniden kılıçlarına sarılacak ve bir çırpıda Resulullah'ın sancağının altında toplanı vereceklerdi. Onların bu halini Kur'an da bayraklaştıracak. Ve Allah Celle Celaluhu Resulullah davet ettiği zaman bir Müslümanın alması gereken tavrı belirleme adına ebedi kelamında bu gayreti şu ifadelerle takdir edecek, ahirette alacakları mükafatı ortaya koyacaktı. Hele o yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlar gibi İhsan ve takva sahiplerine pek büyük mükafatlar vardır. Efendimizin mesajını aldığı sırada, Üseyd İbni Hudayr gibi yaralarını tedavi etmekle meşgul olanlar da vardı. Duyar duymaz, Allah ve Resulü için işittik ve itaat ediyoruz. Baş üstüne diyecekler ve üzerlerindeki yaralara, henüz dinmeyen kana rağmen kılıçlarını alıp meydana çıkacaklardı. Sadece Beni Selime kabilesinden yaralarıyla birlikte emre itaat edip efendimizle birlikte yeniden yola düşen 40 yaralı vardı. Hübey İbn-i Selul de bu takibe katılmak istemiş, ancak Efendimiz tarafından onun bu talebine olumlu cevap verilmemişti. Zaten Hazreti Bilal'in nidasındaki ayrıntı, onun gibi Uhud'un yolundan geri dönenlerin bu takibe gelemeyeceklerini açıkça ifade ediyordu. Medine'de yine İbn-i Ümmi Mektum vekil tayin edilmiş, sancakta Hazreti Ali'ye verilmişti. Medine'den ayrılmadan önce, Mescid-i Nebevi'ye girecek ve burada iki rekat namaz kılarak öyle yola çıkacaktı. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sek adındaki atına binmişti ve orduda ondan başka da ata binen yoktu. Üzerinde yine zırh ve başında da mifer vardı. Hatta o kadar ki dışarıdan bakıldığında sadece mübarek gözleri görülebiliyordu. Hz. Talha'yı gördüğünde ''Silahın nerede?'' diye sordu. ''Yakında ya Resulallah.'' diye cevapladı ve hemen gidip silahını kuşandı Hazreti Talha. O da ağır yaralıydı ve o gün sadece göğsünde dokuz yara bulunuyordu. Buna rağmen o... ''Resulullah'ın bedeninde bu kadar yara varken benimkilerin ne önemi var?'' diyor. Ve Allah'ın Resulünün duyduğu acıyı da ruhunda hissederek yoluna devam ediyordu. Efendimiz ona... ''Şu anda onlar nerede olabilirler?'' diye sordu. ''Seyyâle diyordu Hazreti Talha. ''Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama unutma ki ey Talha, Allah Celle Celaluhu bize Mekke'ye girmeyi nasip edeceği ana kadar asla böyle bir Uhud yaşatamayacaklar.'' buyurdu. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab arasından üç kişiyi seçerek onları... Hamraül Esed cihetine öncü kuvvet olarak gönderdi. Bunlar Eslem kabilesinden Süfyan İbni Talk'ın iki oğlu, Selit ve Numan'la Uveyroğullarından bir başka sahabiydi. Önceden gidecek ve gelişmelerden Allah Resulü'nü haberdar edeceklerdi. Uhud'un yorgunluğu ve yaraları sebebiyle, Hamraül Esed'e kadar soluğu yetmeyen Uveyroğullarının bu isimsiz sahabesi dışındaki Selid ve Numan kardeşler hedefe ulaşacaklar ve Mekke ordusu hakkında bilgi toplamaya başlayacaklardı. Ancak geri dönüp yeniden Medine'ye saldırma planları yapan Mekke ordusu tarafından fark edilmeleri uzun sürmedi ve bunun üzerine her ikisi de oracıkta şehit edildi. Asab arasında bir gün önce Uhud'da olup da Resulullah'la birlikte Hamra-i e doğru yola koyulmayan neredeyse bir tek sahabi bile kalmamıştı. Hiç yola çıkamayacak olanlar bile bir yolunu buluyor ve Efendimiz'in emrine itaatten taviz vermek istemiyordu. Abdiyeşhel oğullarından Rafi ve Abdullah İbni Sehl kardeşler de bunlardandı. İkisi de ağır yaralıydı. Abdullah'ın yaraları Rafi'ye nispetle daha derindi... Ve Münadi'nin sesini duyar duymaz aralarında konuşup sürüne sürüne yola çıkacaklardı. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına emrederek odun toplattıracak ve akşam olunca da ateş yakmalarını isteyecekti. Gecenin karanlığı basınca Hamra-ül 500 ateşle kendini gösterir olmuştu. Gecenin karanlığında yakılan bu 500 ateşin hem görüntüsü hem de haberi hızla yayılıyordu ve belli ki bu keyfiyet itibariyle yakalanılan konumun kemiyet planında da elde edildiğinin bir göstergesiydi. Tabi olarak bu manzara Mekke ordusu açısından ayrı bir baskı oluşturuyordu. Bu arada Efendimizin yanına daha önce aralarında istihbarat anlaşması bulunan ve tihamede olup bitenlerden Allah Resulü'nü haberdar edeceğinin sözünü veren Ma'bet İbni Ebi Ma'bet geldi. Ya Muhammed diyordu Allah'a yemin olsun ki ''Senin ve ashabının başına gelenler bizi de üzdü. Allah'ın seni yüceltmesini ve bu musibeti başkalarına vermesini ne kadar da isterdik.'' Oturup bir müddet konuştular. Daha sonra ayrılmak için izin isteyen mabede, Efendimiz de eşlik edip bir müddet beraber yürüdüler ve nihayet Hamraül Esed'den ayrılan mabet, doğruca Mekke ordusunun bulunduğu yere geldi.'' Bu sırada Mekke ordusu, Saffan İbni Ümeyye gibi bazıları Mekke'ye dönme fikrinde esrar etmiş olsalar da... ...çoğunluk yeniden Medine'ye saldırma fikrinde birleştiği için toparlanmış, hareket etmek üzereydi. Mabedin gelişi işte tam böylesine kritik bir zamana denk gelmişti. Onu görünce Ebu Süfyan yanındakilere dönerek... ''İşte bu mabettir Onda mutlaka yeni haberler vardır.'' dedi... Arkasından da... ...ne haber ey mabet? Oralardan ne haberler getirdin? ...diye sordu. Bunun üzerine mabet şunları söylemeye başladı. İşin doğrusu ben... ...Muhammed ve ashabını... ...daha önce görmediğim kadar büyük bir kuvvetle peşinizden gelirken gördüm. Size karşı öfkeden yanıp tutuşuyorlardı. Evs... ...ve Hazreç halkından dün onlarla beraber olmayanlar da gelip aralarına katılmışlar. Size ulaşıp da intikam almadan geri dönmeyi de düşünmüyorlar. Başlarına gelenler konusunda çok öfkeliler. Ve dün yaptıklarına da bin pişmanlar. İşin özü size karşı öyle bir kin ve nefretleri var ki... ...bu zamana kadar ben... ...öylesini hiç görmedim. Söylenilenler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nebu Süfyan önce... ...yazıklar olsun sana. Nelerden bahsediyorsun sen? ...diye çıkıştı. İstifini bozmadan devam eden Mabet... ...vallahi de sen buradan ayrılmadan... ...atlarının alınlarını görürsün. ...diyerek bir adım daha attı. ...onun sözleri Ebu Süfyan'ı daha da endişelendirmişti. Tereddütlü bir ses tonuyla. Halbuki biz... ...tekrar onlara saldırıp... ...köklerini temizleme kararı almıştık. Dedi. Bir taraftan başını iki yana sallayan mabed... ...diğer yandan şunları söylüyordu. Bunu yapmanızı hiç tavsiye etmem. Onların görünüşü... ...o kadar di ki... ...gördüğüm bu manzara karşısında... Onlar için şiir bile yazdım. daha da meraklanmıştı ve yazdığı şiirleri de okumasını istedi mabetten. O da uzun uzun şiirini okumaya başladı. Şiirinde Medine ordusunun heybet ve gücü karşısında yaşadığı endişeyi dile getiriyor ve bu ordunun hedefindeki Mekke ordusuna yazık olacağı şeklindeki endişelerine yer veriyordu. Dil oturaklı, ifadeler de oldukça etkiliydi. Sözün gücü karşısında Ebu Süfyan'ın mutku tutulmuş, tasvirler karşısında adeta yüreği parçalanmıştı. Derin derin düşünüyordu. Medine'ye yeniden saldırmama konusunda demek ki Safvan haklıydı. Zihninde olup bitenleri ölçüp biçiyor ve belli ki nihai bir karara varmak istiyordu. Her halinden endişe okunuyordu ve nihayet geri dönüp Mekke'ye hareket için orduya emir verdi. Ortaya konulan stratejiler netice vermiş ve Mekke ordusu, söz ve görüntünün gücüne yenik düşerek korkmuş, seri adımlarla ve kestirmeden Mekke'ye dönüyordu. Yolda giderken bir kervanla karşılaşacak ve bu kervanla Allah Resulüne... Biz yeniden toparlanıp saldıracak ve seninle ashabının kökünü kazıyacağız ya haber göndermeye çalışacaktı. Belli ki kaçarken bile gururundan taviz vermek istemiyor... ...korkudan iki büklümken bile meydan okumaya devam ediyordu. Haber kendisine ulaşınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...sadece Allah bize yeter ve bizim için o ne güzel vekildir diyecekti. Zira onların bu sözleri... ...inanan insanlara güç ve kuvvet veriyordu. Zaten çok geçmeden cibriyle emin gelecek... ...ve onların sarf ettiği sözlerden de bahsederek... ...sadece Allah'a güvenip tevekkül etmenin... ...isabetli olduğunun haberini getirecekti. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem... ...pazartesi, salı ve çarşamba günlerini... ...Hamraül Esed'de geçirdikten sonra... ...düşmanını sindirip... ...Uhud'un yaralarını da sarmış olarak... ...yeniden Medine'ye geri dönecekti. Çünkü Hamra-ül tek başına müstakil bir gazve değildi. Uhud'la başlayan sürecin bir parçasını oluşturuyordu.